Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı Bugün canlı yayındayız Aynur Hanım'la beraber Genelde özellikle Yaz tatili nedeniyle Veya yaz programı nedeniyle Zoom'la bağlanıp Önceden kayıt yapıyorduk Bugün sıcağı sıcağına e, hukuk Günendiği yani programını e, yapacağız. E, çok konuşacağımız şey var ama evet. tabii ilk e, akla gelen Gezi, Can Atalay kararı, hı hı. işte milletvekili halen milletvekili e, e, tutuklu e, durumda, şimdi hüküm özlü. Hatta daha evvel de hüküm özlü kabul ediliyordu. İşte Pınar Selek davası 25 yıldır devam ediyor. İşte Kaya kararı var değil mi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Evet. O kararda ilginç bir karar Türk hukukuyla ilgili. Aslında Gezi ile ilgili işin hem bir ceza hukuku yönü var. Hem bir anayasa hukuku yönü var. İşte canla ilgili zati dokunulmazlıklar konusunda Hı hı. Ee, önemli bir e, süreci yaşadık. Yani e, dokunulmazlıklar e, özellikle e, meclisin ve e, millet iradesini temsil eden milletvekillerinin e, işledikleri suçlar açısından bir koruma güvence getiriyor, dokunulmazlık getiriyor ve bu, bu Türk hukukunda bu dokunulmazlığın bir anlamda mutlak dokunulmazlık olduğu kabul ediliyor. Çok eski geçmişi olan bir kurum dokunulmazlık. Bu dokunulmazlık milletvekilleri için var, yargıçlar için var, savcılar için var, avukatlar için var ve tabi bunların bazıları dokunulmazlık bazıları ee, cezasızlık e, gibi e, hem ceza mahkemesi hukuk açısından hem de anayasal hukuku açısından farklı sözcüklerle değerlendiriliyor. Ama e, Can Atalay'la somutlaşan son gündemde bir milletvekilinin e, hangi suçu işlerse işlesin değil tabi e, tutuklu kalıp kalmayacağı Milletvekili seçildikten sonra e, dosya hangi mahkemedeyse e, serbest bırakılıp bırakılmayacak. Bu ilk mahkeme olabilir. E, İstinaf mahkemesi sürecinde olabilir veyahut da yargıtay sürecinde olabilir. Bu süreçte e, serbest bırakılacak mı bırakılmayacak mı bununla ilgili Anayasanın 82. maddesi var. Bununla ilgili ceza muhakemeleri kanununda özel bir düzenleme var. Ee, i̇şte bu dokunulmazlık dediğimiz e, soruşturulması, koğuşturulması, takibi e, özel izne tabi olan kişiler açısından bu izin alınmamışsa veya sonradan izin gereği çıkma, e, ortaya çıkmışsa e, ...yargılamanın... ...veya soruşturmanın durması... ...mesesesi. Bunlar uygulandı... ...uygulanmadı diye. Şimdi belki de... E, ...temel olarak... E, ...gezi dosyasından... ...bazı anabaşlıkları konuşmamız lazım. Hı hı. Aynı Hanım belki... ...onu konuşmak önce... E, ...uygun olur diye... ...düşünüyorum ben. Çünkü mesela geziyle ilgili... ...herkesin belleğinde bir şey vardır... Gezi ilk defa e, Silivri Adliyesi'nde verilen kararla hatta son anda alkışlarla verilen kararla e, Gezi sanıkları beraat etmişti. E, bunların içinde Kavalı da vardı. Beraat kararının gerekçesi bu sanıkların böyle bir suçu işledikleri yani e, hükümeti kısmen veya tamamen e, işlemesine engel olmak veya hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu veya işte anayasal düzeni değiştirme suçu. E, bunlarla ilgili e, beraat kararı verilmişti. Sonra istinaf bozdu ve istinafın bozmasından sonra tekrar yargılama süreci başladı. Bu arada gezi olaylarıyla ilgili e, ünlü Beşiktaş'ın çarşı grubunun gezi eylemleri sırasındaki protestolarından kaynaklanan bir dava açılmıştı. O dava beraatle sonuçlanmıştı. Gezi olayının bu ana dosyasının istinaftan bozulması sırasında neredeyse paralel olarak çarşı olayının Yargıtay'daki dosyası da işte bu diğer dosyayla birleştirin bakın bakalım diye gönderildi. Bu dosyalar birleştirildi. Daha sonra birleştirilen bu dosyalar tekrar ayrıldı. Yani ceza muhakemesinin dosyaların birleştirilmesiyle ilgili temel düzenlemeleri konusunda bence komik şeyler oldu. Tabi bu komik şeylerin üstünü açarsak siyasi nedenlerle bu sonuçlar oldu. Birleştirmeyi anlayabilirim ama Gezi davasıyla ilgili verilmiş ilk beraat kararından sonra istinafın bozması üzerine hemen paralel bir çarşı grubunun Yargıtay'daki beraatle sonuçlanan dosyasının Yargıtay'dan bozmayla gelmesi de aslında bir siyasi çerçeve olduğu, siyasi çerçevede verilmiş bir karar olduğu anlaşılıyor. Bugün bunlarla ilgili hem Gezi davasının birazcık içeriğini, suçun niteliğini <gülüyor> e, konuşalım. Bir de işte bu Gezi davasına yargılanan e, Şerafettin Can Atalay e, Avukat Şerafettin Can Atalay'ın e, yani tahliye olmaması, e, şu anda milletvekilliği görevini yapamamış olması yapamıyor olması hemen bugünlerde bu sefer e, Adalet Bakanı'nın e, ama siz bu anayasada bu milletvekilleriyle ilgili dokunulmazlıkları düzenleyen 82. maddeyi e, eksik değerlendiriyorsunuz. Bakın şurada böyle bir maddede var e, diye açıklamalarda bulunması. E, bunları da bir kısaca e, değerlendirelim. E, bununla ilgili ee, anayasa hukuku hocası e, İbrahim Kaboğlu'nun bir günde yayınlanan bir değerlendirmesi var. Ondan da bazı e, cümleleri ve e, değerlendirmeleri alıntılamak e, istiyoruz. Yani bu şeyde Evet aynı Bu e, iddianameyi biliyoruz. Gezi ile ilgili iddianameyi biliyoruz. Arkasından yargılama yapıldı. Yargılamada polisler dinlendi. Özellikle Can Atalay'la ilgili dinlenen polisler dediler ki ya Can Bey işte bu Gezi olayları sırasında e, basın açıklaması yaptığında hep işte arkadaşlar lütfen şiddet olmasın, lütfen e, biz e, sesimizi demokratik bir şekilde ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde ve buradaki çevre hukuku e, o anda e, idare mahkemesinde bulunan dava dosyasını kamuoyuna anlatmak için buradayız. Bunları söyledi dediler polisler yani devletin polisleri müzakereci polisler yani toplantı ve gösteri yürüyüşü söz konusu olduğunda toplantıyı dağıtmadan önce müzakereci olarak görevlendirilen polis memurları ya da amirleri toplantıyı yöneten ya da toplantının önde gelen kişileriyle ilgili bir durum değerlendirmesi yapıyorlar işte beyanda bulundunuz mu bildirim aldınız mı kendiliğinden mi gelişti burası uygun bir yer mi kaç dakika sürecek eyleminiz yoksa size başka bir yer mi gösterelim bakın bırakın eğer bırakmazsanız uyarıda bulunalım mı diye aslında herhangi bir e, suç muhakemesine yol açmadan ve kamu düzeninde bozmadan ve kişilerin de toplanma hakkının da özünü yok etmeden e, orada bir fiili e, durum bir mutabakat olana ararlar. Ee, sizin de söylediğiniz gibi e, Duruşmada e, tanık olarak dinlenen polis memurları Hatta bir tanesi KHK'lıydı Görevden de uzaklaştırılmıştı Müzakereleri e, yaptıkları kişilerden birinin de Can Bey olduğunu Ve sizin de söylediğiniz gibi Herkesi sakin olmaya, şiddete yönelmemeye Ve toplantının amacına uygun şekilde e, Süreçte var olmaya davet ettiğini söylediler Yani kimse Can Bey hakkında aleyhte bir Cebir ve şiddeti tahrik ediyor. Nefret söylemi kullanıyor. insanları şiddet eylemlerine teşvik ediyor gibi. E, kamu düzenini bozuyor gibi bir iddiada bulunmadı. Yani tanık delili burada, yok bu dosyada. Burada bu, bir tane var pabuşçu var ya. O ama o, e, yani gizli tanık mı değil mi tartışmalarından sonra bu e, ismiyle e, belli olarak çıkarıldı ama o adamın e, söylediklerinin de hem aklı uygun olmadığı, hem gerçeğe uygun olmadığı, hem de inandırıcı olmadığını savunma avukatları ayrıntısıyla bizzat kendisinin yaptığı kitaplardaki itiraflarını da hani ben okumuştum hatırlarsanız dile getirerek e, çürütmüşlerdi ve mahkeme de ilk mahkeme de sizin söylediğiniz gibi berat karar verirken buradaki temel delil e, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi yoluyla e, saptanan dinleme kayıtlarıdır. Ama bu dinleme kayıtları biraz sonra konuşacağımız nedenlerle hukuka aykırıdır. Başkaca da bir delil yoktur. Murat Papuççu'nun da şeyine e, beyanlarını mahkememiz inandırıcı olmadığından ve yüklenen suçu ispata yönelik bir içeriğe sahip olmadığından itibar etmemiştir diye açıklamada bulundu. Evet, şimdi ondan sonra isteğnaf bu kararı bozdu. Bozdu ama Bo ona da girmek bozduk. lazım. Hayır, bozduktan Hı -hı. sonra ona Hı -hı. da girelim. Hı -hı. E, çünkü yani neyin yargılandığını, neyin, neden dolayı? ...işte Kavala'nın... ...hani o belahat kararına rağmen bırakılmadı ...yeni suçlar ihdas edildi... Hı hı. ...veya aynı eylemde yeni hukuki... ...tavsifler, değerlendirmeler... ...yapılarak tutuldu falan... ...ama bozma kararından sonra... ...hani... ...yani bu iş bir açıklığa kavuşsun... Hı hı. ...şeklindeki bozma kararından sonra da... ...dosyaya yeni bir delil... ...girmedi. girmedi evet. Hatta önce birleştir önce yargıtaya gidip sonra yargıtaydan bu dosyayla birleştirilen birleştirilsin denilen dosyadaki bazı deliller de bu dosyanın içine katılmadı hı hı. ki getirilmedi evet. katıl... özellikle biz bilmiyoruz dedik bilmediğimiz bir şeyi nasıl tartışabiliriz getirin evet, dedik evet ama. evet olmadı ki buna rağmen gezi olayı bir e, yani anayasal düzeni değiştirme suçu veya hükümeti kısmen veya tamamen e, ortadan kaldırmak veya da e, işlemez hale getirmek suçu olarak tavsif edildi ve e, bu konuda Yargıtay'ın e, önemli ilk e, mahkemesi e, bir karar verdi. İşte bu Hı -hı. kararda da işte bazı kişilerin bu suçu işledikleri konusunda e, bazı delillerin yeterli olmadığını söyleder. rağmen işte bu bakımdan Can Atalay ile ilgili e, hakikaten bu suçu işlediği veya yardım ettiği konusunda yani 18 yıl ceza'nın hı hı. nedeni e, o e, ciddi bir şey yok, e, bir, bir delil yok istinafın bozmasından sonra da yeni bir delil konulmamış ve e, önemli bir karar Türkiye siyasi tarihi ve si, hukuk siyaseti veya hukukun siyaseti açısından ciddi bir karar çıktı e, evet. bu, bunu konuşuyoruz yani günlerdir evet. bunu konuşuyoruz şimdi ben bölge adliye mahkemesinin ilk bozma kararı ile ilgili Hani bir iki cümleyle şunu söylemek istiyorum bu önemli Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde iki dereceli ceza muhakemesi sistemine geçildi ve isnaf mahkemelerinin yani bölge adliye mahkemelerinin kurulma görevi ilk derece mahkemesinde verilen kararla tatmin olmayan kişilerin bir başka daha yüksek bir mahkeme tarafından delillerinin tartışılmasını e, mahkemeye daha üst düzeyde katılma olanağını sağlanmasını e, getirmişti. E, ama e, kurallar var. İlk derece mahkemesinin kararını bölge adliye mahkemesine taşıdığınızda kural bölge adliye mahkemesinin ciddiye alırsa başvuruyu reddedebilir. Ciddiye alırsa başvuruyu doğru bulursa yani başvuru nedeni varsa yeniden yargılama yapması. İstisna ise... İlk derece mahkemesinin kararında kesin eski kanunla yeni kanuna göre de eski kanuna göre mutlak yeni kanuna göre de kesin olan bozma nedenlerinin bulunması da nedir? Hakimin mahkemenin tarafsız kurulması ile ilgili savunma haklarının bariz bir şekilde kısıtlanması ile ilgili hukuka arkalı delillerin hükme dayanak yapılması ile ilgili sınırlı sayıdaki nedenlerdir. Mesela Cumhuriyet Savcısı'nın duruşmaya katılmaması gibi böyle çok gerçekten ceza muhakemesinin yürümesi için... ...temel yapı taşlarından olan bir temel eksiklik varsa der ki bölge adli mahkemesi ben bu incelemeyi yapmayacağım... ...senin kararın kesin bir bozma nedeniyle şey hukuka aykırı ben sana bunu iade ediyorum... ...sen bu hukuka aykırılığı gider hüküm kur sonra bana geldirmesi lazım... ...onun dışında bölge adli mahkemesi kendisi ciddiye aldıysa bu başvuruyu inceleme yapmalı... ...oysa İstanbul bölge adli mahkemesi onu yapmadı... Oturdu bütün dosyayı inceledi. Dedi ki çarşı denen bir dosya var. O dosyayla bu dosyanın birleşmesi lazım. Bak burada toplantı ve gösteri yürüyüşlerine aykırılıktan da iddialar var. Bunun da değerlendirilmesi gerekiyor mu önce bir hüküm kur gibi aslında işin esasına giren ve aslında işi kendisinin yargılama yaptıktan sonra bir karara bağlamasını gerektiren bir içerik denetimi yaptı. Ama bunu dosya üzerinden yaptı. Sonra da kendisi yeni bir hüküm kurmak yerine duruşma açmak yerine Kalktı ilk kararı bozdu ve henüz daha yargıtayda olan içeriğini kendisinin de aslında bilmemesi gereken çarşı dosyasıyla bağlantı olduğunu söyledi ama nereden anladığını da anlayamadık çünkü bir hakim önüne getirilmemiş. ...bir dosya üzerinde... ...fikir sahibi olabilir mi? Yani televizyondan izlediğinde... Dışarıdan gibi. duyduğu dedikodularla, Değil şahiyalarla... Mi? Yani bir kere burada ciddi bir sıkıntı vardı... ...biz bunu söyledik savunma avukatları olarak... ...ama mahkeme bize baktı... ...zaten biliyorsunuz mahkeme ne yapsın... ...bozma kararına direnme hakkı yok... ...yeniden yargıladı... ...ve yeniden yargılama sonunda bu sefer... ...sizin sözünü ettiğiniz gibi... ...bütün kamu kamuoyunun bildiği gibi ciddi... ...cezalar içeren mahkumiyet... ...kararları verdi... Ve Yargıtay'a dosya e, geldi ve Yargıtay'da e, Eylül ayının 28'inde bir hüküm, e, daha doğrusu bir onlama kararı verdi. Tabi bozmalar da var, e, bu, hakkında bozma kararı verilen kişilerle ilgili e, tabi seviniyoruz, onların e, yeniden e, aklanma e, olanakları gündeme geldi ama haklarındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 18 yıl e, hapis cezası olan kişilerin durumuyla ilgili verilen onama kararında e, çok ciddi e, eksiklikler bari hukuka akıllıklar var. Bir kere gerekçe eksik bakın basit bir örnek vereceğim diyor ki e, Yargıtay e, Osman Kavala hakkında şu şu şu nedenlerle biraz sonra ona geleceğiz onama kararı verdim. Can Atalay ve Tayfun Kahraman hakkında ise diyor aslında diyor ben baktım onlar da Osman Kavala'nın eylemini birlikte icra etmişler. Onunla irtibatlı olarak birlikte icra etmişler. Aslında onlar müşterek fail olmalıydı diyor. Ama savcılık öyle uygun görmemiş onları yardım eden demiş ve cezasını 18 yıla indirmiş. Aleyhte bir temiz de olmadığı için ben de böyle kabul ettim. Yani diyor ki Şükredin aslında biz Can'a ve Tayfun'a da. ...18 yıl değil... ...öğrulaştırmış e, müebbet hapis cezası verilmesini... E, ...öngörüyoruz... ...aslında suç oluşmuştur diyor... ...yani onlar da suçun failleridir... ...asli failleridir... ...yardım edeni değillerdir... ...ama bunu söylerken e, Mine'den ve Çiğdem'den bahsetmiyor... E, ama şimdi e, neyi biliyoruz? Biz Mine ve Çiğdem hakkındaki 18 yıllık hapis cezası da onandı. Allah Allah dedim. Yani kadınlar insan yerine sayılmıyor mu? Onlarla ilgili gerekçeniyor yok. Yani orada cezanın bireyselleştirilmesi ile ilgili bir değerlendirme niye yok? Yok. Alehte ya da aleyhte. Ama ön sayfaları tekrar okudum biliyorsunuz bütün olayları anlatıp e, Can Bey'in ile ilgili durumunu değerlendirdikten sonra. ...her bir sanık için ayrı ayrı değerlendirme yapıyor ya... ...baktım Mine ve Çiğdem'in bölümünde 39 diyor yani... ...TCK 39'u 2 diyor yani aslında bireyselleştirilmiş e, gerekçe bölümünde... E, ...yardım eden olarak kabul edildikleri ve on, onların 18 cezayı hak haketti hak söyleniyor... ...ama toparladığında niye bozma verdiğinde, niye onama verdiğinde... E, ...yaptığı açıklamalarda Mine'den ve Çiğdem'den bahsetmiyor. Ben şöyle bir dehşete kapıldım. Allah Allah Mine ve Çiğdem de mi Osman Kavala'nın bu yukarıdaki mantığa göre... ...birlikte suçu irtikap eden müşterek suçun müşterek failleri olarak görüldü. Onlarla ilgili niye açıklama yok? Yo, onların adını ayrıca yazmaya gerek görmemiş. Çünkü onları yardım eden kabul etmiş ama... Ee, onama kararının son bölümünde ben onları yardım eden kabul ettirdim. Ettim de yazmaya gerek görmemiş. Bir kere okurken de işte takılıyorsunuz. Niye birileri sayılıyor, birileri sayılmıyor diye. Sonra iki şeyi tartışmak gerekiyor. Osman Kavala niçin suçu işlemiş? Hangi delille bu sonuca varmışlar? İki e, can ve tayfunla ilgili değerlendirmelerde onlar niye Osman Kavala ile birlikte müşterek fail kabul edilmişler? Ona bakmak gerekiyor. O yüzden tabii ki siz zaten özetlediniz bütün kamuoyu da biliyor. 78 sayfalık kararı biz oturup da tekrar baştan değerlendirecek değiliz. Ama e, kararı okumak isteyenler için hani ipucu vermek anlamında söylüyorum. Kararın ilk 38 sayfası aslında iddianamenin ve sürecin değerlendirilmesi. 38 sayfanın sonunda diyor ki kronolojik olarak bir değerlendirme yapmam gerekirse diye tekrar e, olayların nasıl başladığını ve geliştiğini kendi anlayışlarına göre açıklıyorlar. Ve diyorlar ki sonunda Gezi Parkı eylemlerinin renkli devrimler ve Arap Bahar'ında olduğu gibi uzun süredir hazırlık yapan toplum mühendisliği ve kitleleri harekete geçirme konusunda profesyonel bir eğitim alan uluslararası bağlantıları olan kişiler tarafından ve sanıklar tarafından Planlandığı şimdi bütün dosyayı birlikte takip ettik neyi planlamış sanıklar ve bunun delili ne ama bakın e, olayları özetledikten sonra nasıl algıladığını yargıtay değerlendirirken gezi olaylarını sanıkların planladığını kabul ediyor bunu subute ermiş görüyor planlamış ve organizasyonu yapmıştır. Ve yönlendirmişlerdir ve sosyal medya hesaplarını da kullanmak suretiyle Gezi Parkı olaylarının yurt içinde ve dışında kitlelere duyulmasında şunu yapmışlardır diyor. Ben çok oraya takıldım. Şiddet unsurlarının sağlanması bakımından ismini anmayacağım. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde yasa dışı silahlı terör örgütü olarak kabul edilen örgütlerle birlikte işbirliği yaptıklarını onların sürece ...şiddet unsurunu oluşturmalar için katıldıklarını sağladıklarını söylüyor. Ben zaten aslında bu programda da onu konuşmak istiyorum. Yani ee, bir kere şunu belirlemek lazım. Bu mahkumiyet kararının temel dayanağı telefon kayıtları, telefon dinleme kayıtları. İlk beraat kararında ne demişti mahkeme? Bu deliller hukuka aykırı. Niye hukuka aykırı onu da söyleyelim... ...ceza muhakemesi kanunu 135. maddesinin 8. fıkrasında bir katalog var. Bu eskiden 6. fıkradaydı, değişikliklerle 8. fıkraya kaydı. Bu katalogta suçlar sayılı, sınırlı sayıda suç sayılı. Diyor ki bizim yasa koyucumuz, her suç bakımından değil... ...benim şu listede gösterdiğim bazı suçlar bakımından... ...şüpheli ve sanığın telefonu dinlenebilir diyor. Baktığınız zaman 2013 yılında ne zaman gezi olayları meydana geldi... 27 Mayıs 2013 ile Haziran arasında süren bir süreç var. Şimdi bu süreçte baktığınızda yürürlükte olan ceza muhakemesi kanununun 135. maddesinin 8. fıkrasında 312 yok. Yani TCK 312 ya da sizin sözünü ettiğiniz 309 yani anayasal düzeni devirmeye, yıkmaya teşebbüs, hükümeti yıkmaya, işlevsiz kılmaya teşebbüs gibi. Devlete karşı şiddet içeren teşebbüs suçları ile ilgili bir kere listede yer yok. Dolayısıyla o an mesela 2013 yılında bir telefon dinlemesi yapılamaz 312. maddeden dolayı. Dolayısıyla sırf bu nedenle deliller zaten hukuka aykırı olur. Ama... Ayrıca... Ayrıca zaten bu, e, bu dine karar veren hakimleri, bunları yürüt soruşturmasını yürüten savcıları şu an FETÖ'den e, atıldı hepsi meslekten evet, ihraç yani edilen kişiler. Öldük, yes Ama atmasalar bile zaten e, diyelim ki 312 katalogta yer alsaydı bile kararların nasıl verildiğini biliyoruz en son çare olması gerekiyor biliyorsunuz bu kararlara başvurmak için yani önce olağan delil toplama yöntemlerinin kullanılması buna rağmen şüphenin yenilememesi takipsizlik vermeye de cesaret edilememesi yeterli delil olması gerekiyor iddianame yazmaya yetecek kadar delil var ama biraz eksiklik var bari bir de telefon dinleyeyim demesi lazım ve failler hakkında da kuvvetli şüphe sebebi olması lazım şimdi bir kere bu iki temel unsur yok bu kişiler hakkında diyelim ki var e, o zaman da Katalogda yer almamış e katalogda yer al ne zaman kataloğa girmiş bakın bu çok önemli 2 Aralık 2014'te 2 Aralık 2014'te gezi olayları devam ediyor muydu böyle Yo. bir olay kalmış mıydı Yo. şimdi bakın ne diyor Yargıtay yeni e, onama kararında efendim diyor evet doğrudur e, bu e, gezi olaylarının e, o zamanki şüphelisi şimdiki sanıkları ve bugünkü hükümlüsü arasındaki dinleme kayıtları e, örgüt yönetmeden verilmiştir kabul ediyorum diyor. Ama ah, diyor o zaman e, polis yanılmış olabilir yani örgüsel bir şey var mı yok mu diye tartış, tartışmış olabilir ama akıllarına 312. maddeden niteleme gelmemiş olabilir savcılar da olayın bu boyuta eriştiğini fark etmemiş olabilirler önemli olan aynı olayla ilgili dinleme yapılmasıdır hukuki nitelemeyi biz her zaman değiştirebiliriz diyor şimdi bu doğru yanlış hukuki bir tartışma bir kenara koyuyorum ama yargıtayın şunu söylemesi lazım kardeşim 2 Aralık 2014'e kadar bu ülkede devlete karşı suçlar katalogla yer almadığımdan hiçbir savcı bu suçlardan dolayı dinleme yapamazdı demesi lazım. Bunu demiyor tam tersine şunu söylüyor. E zaten 2 Aralık 2014'te de bu suçlarda kataloğa girdi diyor. Kardeşim girdi ama kaç tane dinleme kararını siz 312'den aldınız ve bu sözünü ettiğiniz hakkında ağırlaşmış müebbet ve 18 yıl ceza vermeye uygun bulduğunuz kişilerin hangi telefon görüşmesinin içeriğinde suç işlediklerini gösteren delil var. Bir kere böyle bir sıkıntı var. Birinci tartışma noktası bu benim için. İkinci tartışma noktası ise e, şiddet ve cebir e, şimdi bakın burada e, diyor ki bir takım silahlı terör örgütü olduğu söylenen kişilerin e, gruplarında buraya girmesi ve orada şiddet eylemlerini icra etmelerini sağlamışlardır diyor. Bu dosya içinde bütün duruşmaları izledik ikimiz de. Cebir ve şiddet olayı olduğunu ve bu cebir, cebir ve şiddet olayının olaylar var tabii ki. E, kimler tarafından nasıl icra edildiğini ortaya koyan bir delil duruşmada ikame edildi mi? Bakın şimdi iddianamı okuduğunuzda bir yığın isim veriyor. 9 bin kişi yaralanmış, 8 tane e, sivil, 2 tane polis ölmüş, bilmem kaç üst tane cam kırılmış, bankamatikler e, tahrip edilmiş, çöp kovalarına bir şey olmuş, kamu binaları zarar görmüş, tomoya çıkılmış bir inşa şey söylüyor. Ama neyi biz duruşmada görmedik? Bu eylemler kime aittir? Bu eylemleri kim icra etmiş? Bu eylemleri icra eden kişilerin eylemlilikleri, işleme sürece katılmalarıyla bu davada sanık olarak yargılanan kişilerin arasındaki bağlantı ne? Böyle bir bağlantı ayrıca, kurulmadı. Ayrıca Türkiye'nin birçok yerinde bu eylemlerle ilgili, hani gezi sonrası eylemlerle ilgili birçok kişi yaptığı eylemden dolayı Verdiği zarardan dolayı haklarında dava açıldı cezalananlar var. Hiçbir şiddet eylemine karışmamışsa toplantı gösteri yürüyüşleri yasası veya toplantı gösteri hakkından yararlanarak bunları yapmışlardır diye verat e, kararları var. Evet. E, ama bu, bunlarla söylediğiniz gibi bir bağlantısı yok. Dosyaya getiril getirilmedi ben... bu dosyalar yani bu kişilerin eylemleriyle ilgili dosyada herhangi bir dil ikame edilmedi. Ve ve, ve, ve şunu söylediğin yani şey e, hüküm mahkemenin hükmü hı hı. ilk mahkemenin hükmü istinaf mahkemesinin hükmü yargıtayın hükmü hı hı. iddianamede gösterilen eylemler ve onun kanıtları ve de sanıklar hakkında kurulabilir ancak ve yine bu dosya ile ilgili bu dava ile ilgili hep söylediğim bir şey var ki bunu İstinap Mahkemesi yeni ceza kanunun yani Türk Ceza Kanunu 312, 302, 309. maddeleriyle ilgili ortak gerekçe <gülüyor> e, o, belirterek istinap mahkemesi değerlendirin diyor. Aslında o istinap mahkemesi bu bozmasından sonra verilecek karar konusunda Hı. işte bir, bir böyle bir boş alan bırakmış. Hı. Oradaki temel şey ne? Şu. Hani e, Menderes ve arkadaşların Polatkan'ın Fatih üçlü zorluğunun idamı sırasında e, karara dayanak olan 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesi. Denizlerin Deniz Gezmişler'in hı hı. asılmasıyla ilgili Türk ceza maddesi. 146. madde. Şimdi bunların yerine işte 312 309. madde. 146 ile ilgili 330 madde. Evet. Hı hı. Şimdi bu iki madde arasındaki en önemli fark şu. Orada anayasal düzeni değiştirmek veya hükümeti 147'ye göre eski kanuna göre hı hı. hükümeti devirmek, değiştirmek işte eylemi için Şiddet kullanmaya cebir kullanmaya gerek yok. Hı hı. Ama İstihbarat Mahkemesi de buna işaret etmiş. 2005 yılında yürürlüğe giren hı hı. 5237 sayılı kanuna göre bir suçun işlenmesi açısından cebir ve şiddete ihtiyaç var. Hı hı. Şimdi sizin söylediğiniz e, yani ilk biraz evvel söylediğiniz hı. gibi. E, ...bu sanıklarla ilgili... ...iddianamede... ...bu şiddet olaylarının... ...bir takım şiddet olaylarının... ...meydana gelmesi... ...bakımından... ...bir doğrudan bağlantı... ...onların emir ve talimatıyla... ...bu işlerin yapıldığına ilişkin... ...hani kendileri bizzat katılmamış... ...olabilirler ama onların... ...bununla ilgili bağlantı... ...hiçbir şekilde kurulmamış... ...ama esasen iddianame... ...hani iddianamedeki... Eylem iddia ve kişilerle hüküm kurulur onlara ilişkin hüküm kurulur dedik ya iddianami de zaten şiddet olaylarından bahsetmiyor. İddianamede şiddetsizliğin nasıl eğitiminin evet. verildiğinden bahsediliyor ve şiddetsizlik eylemlerinden bahsediliyor. Şimdi şiddetsizlik eylemleri içerisinden aslında böyle bir cebir ve şiddetle işlenen bir suçu çıkarmak bu iddianameden sonuçta böyle bir hüküm kurmak. Ceza muhakemesi hukukunun veya aslında hem ceza muhakemesi hem ceza kanunu hem de infaz kanunu diyebileceğimiz e, ceza disiplinlerinin yani üç temel disiplinin şeyine e, e, kendisine aykırı bir e, iş. Ve verilen karar bana göre e, Türkiye'nin en önemli siyasi kararlarından biri tıpkı Mendereslerle ilgili verilen siyasi karar gibi. Tıpkı Ceniz Gezmişlerle ilgili verilen e, siyasi karar gibi bu da bir siyasi karardır. Yargıtay 3. Ceza Dairesi başka, başka kararlarında bu suçların işlenebilmesi için silahlı bir örgüt olması gerektiğini söylüyor. Burada şimdi... Bu hüküm, haklarında hüküm kurulan kişilerin mecliste bir takım silahlı örgütlerle bağlantı kurup onların bu eyleme katılmasına işte şey olmuşlardır, aracı olmuşlardır veya onlar bu eyleme katılmışlardır gibi laflar, İddia, e, öykü, e, hiç, masa. hiçbir masal. E, işte mesela burada e, şeyden e, Sayın Kaboğlu'nun, bir gün gazetesindeki yaptığı değerlendirmede de çok kısa bir alıntı yapmak Buyurun, istiyorum ki. kendisi anayasacı olduğu halde yani bir ceza hukukçusu gibi elbette ceza hukuku konusunda da bilgisi vardır ama yani bir teknik değerlendirme yapıyor. Diyor ki gezinin postmodern demokrasi mantığını yansıttığını vurgulamak açısından şöyle bir tespit bu. Kuşkusuz gezi boyunca gezi olayları süresince İstanbul'da veya İstanbul dışında olaylar ve yaralamalar olmuştur, öldürmeler olmuştur. Polis birçok kişiyi ve genci de öldürmüştür. Bunun da davaları görülmüş, kimisi yaptırım, kimisi de yaptırımsızlıkla suçlanmıştır. Bu açıdan karar ee, okunduğu zaman, Yargıtay'ın kararı okuduğu zaman Yargıtay'la ilgili dairesi sanki bir siyasi söylem, lerden belli siyasi söylemlerden hareketle bir suç oluşturma çabasına girdiğini görmekteyiz diyor mesela bu çok ilginç bir şey diyor ki bazı ağaçların kesildiği bahanesiyle Taksim'e giden diye bu bahanesiyle demek aslında politik bir dildir hukukçunun kullanacağı bir dil değildir oraya giden denir Oraya gidildiği zaman hangi kanunu ihlal ettiği belirtilir. Ama bahanesiyle, niyetiyle, hedefiyle gibi sözcükler aslında yargıçların sözcükleri değildir diyor. Farklı cezalar verilen sanıkların bütününe baktığımız zaman ceza hukuki anlamında, ceza hukuku anlamında hangi suçu işledikleri değil, Yargıtay tarafından Osman Kavala'nın kime saldırdığı, hangi bıçağı kime sapladığı, hangi palayı salladığı, hangi tabancayı çektiği, ne yaptığı bunlar olmalı. Ceza kanunun cezalandırdığı şeyler bunlar olmalıdır. Yoksa birine poğaça ikram etmiş, tüm festivaliyle Film festivaliyle ilgili biriyle görüşmüş. Bu 70 küsür sayfalık metni okuduğumuz zaman, çoğu telefonlaşmalar, niyet açıklamaları, sözler, söylemler, bunlar aslında hukukun ilgi alanına. Çoğu telefonlaşmalar, niyet açıklamaları, sözler, söylemler e, bunlar e, giren hus, e, hukukun e, ilgi alanında giren konular değildir. Bunlar tam tersine hukukun ifade özgürlüğünden yararlanan hususlardır diye bir e, kısa değerlendirmesi var. Yani ana, anayasal değerlendirmelerin dışında ceza hukuku açısından böyle bir değerlendirmesi var ama isterseniz biz şimdi Brezilya'dan bir şarkı dinleyelim ve ondan sonra yine konuşmaya devam edelim. Bu şarkıda ilginç mesela o bu şarkıda diyor ki beni tutuklayabilirler, dövebilirler, hatta yemeksiz bile bırakabilirler ama bu zavallı kuru tepe hakkında fikrini değiştirmeyecektir diyor. Belki de Gezi hakkındaki düşüncemizi değiştirmeyecektir diyor olabilir. Evet. 95.0 Açık Radyoda Hukuk Güvenliği Programı 5 Ekim 2023'te e, galiba e, uzun süredir ilk kez. 3 e, hem canlı hem de 3 hukuk güvenliği programcısı Ümit Altaş da katılmış galiba. Öyle mi? E, bağlanmış. Ümit için mı? Aa, evet evet bağlandım Erzincan'dan herkese merhabalar Aa. Evet hoş geldiniz, evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, şimdi Erzincan'a niye gittiğini de soracağız bizde işte bu artık herkesin bu gezi nedir gezi ne oldu karar nasıl işte Can Atalay'ın durumu nedir bunlarla ilgili böyle bir e, açık radyo hukuk güvenliği programcıları olarak e, konuşuyoruz ve ben e, biraz evvel ee, Sayın e, İbrahim Kabaoğlu'nun e, bu şeyle ilgili e, yargıtay kararı ile ilgili e, ceza hukuku açısından teknik bir değerlendirmesinden bir bölümü okumaya çalıştım galiba orada bir e, şey e, satır atlamı da yaptım ama anlaşılıyor e, ve Kabaoğlu'nun e, anayasa e, ya işkence eden bir karar. Nitelemesiyle e, onu bu konuyu bitireyim çünkü diyor ki anayasa hukukçusu e, Sayın İbrahim Kaboğlu Yargıtay'ın tip Hatay milletvekili Can Atalay kararında yetki aşımı yaptığına dikkat çekiyor. Ve Yargıtay'ın kendisini yasa koyucu yerine koyduğunu ifade ediyor. Yargıtay'ın yasa koyucu gibi hareket ettiğine vurgu yapan Kabaoğlu, Yargıtay kendisi kanun koyucuymuş gibi 14. maddenin nasıl uygulanacağına dair bir tür norm ihdas etmiş oluyor diyor. Çünkü bu yani Can Atalay ile ilgili tartışmaların özünde, Anayasanın 82. 83. maddesi var. Yasama dokunulmazlığı diyor. Çok kısaca şöyle yani dinleyicilerimizin bilmesi açısından. Diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden o oturumdaki başkanlık divanının teklifi üzerine meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar diyor. Şimdi bu gerçekten hem ifade özgürlüğü açısından hem de milletin vekillerini mecliste halkın yurttaşın düşüncelerini davranışlarını isteklerini yani kuvvetler aylığı sisteminde meclise taşımaktan e, sorumlu olan kişiler görevli olan kişiler ve bunları aktarmakta onların hakkı ikinci fıkrada şöyle diyor seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen şimdi bu suç yani yukarıdaki birinci illa bu birinci fıkradaki suç değil herhangi bir suç Sürülen bir milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz diyor. Yani gözaltına alınamaz, tutuklanamaz, sorguya çekilemez diyor. Tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla anayasanın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır diyor. Şimdi... Sayın Kaboğlu işte burada Yargıtay'ın ikinci fıkrayla ilgili değerlendirmelerinden dolayı bu 14. maddesindeki durumları değerlendirme konusunda kendisini kanun koyucu yerine koymuş. Halbuki bu değerlendirmeyi meclis yapmalıdır diyor. Ve ancak bu halde yetkili makam durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirmek zorundadır diyor. Bir de e, bugün e, Adalet Bakanı'nın açıkladığı bir konu var. Onunla ilgili de anayasanın 83. maddesinin iki, son iki fıkrasını okuyayım. Türkiye Büyük Millet Meclis üyeleri hakkında seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünü yerine getirilmesi üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır diyor. Üyelik süresince zaman aşımı işlemez diyor. Şimdi yani siz bu böyle bir e, hüküm verilmiş olsa bile siz bu ceza hükmünün yerine getirilmesini e, üyelik süresi e, bittikten sonra yaparsınız diyor. Ama Adalet Bakanı diyor ki bu diyor hüküm mecliste okununca e, milletvekilliği düşer diyor. Şimdi o başka bir şey. Bu başka bir şey. Şimdi Koca Adalet Bakanı nasıl böyle yorum yapıyor? Ben bunu anlamış değilim İlk hakikaten. Yargıtay böyle yorum yaparsa bakalım. Evet, evet Yargıtay gibi bir üst düzey yüksek mahkeme böyle bir değerlendirme yaparsa hakikaten e, işte Adalet Bakanı siyasi bir e, görevli olan Adalet Bakanı bunu da tabii e, çok rahat e, yapabilir. E, önünde de hele bir e, yüksek mahkeme kararı varsa. Ve sonra işte son fıkrayı da okuyayım sonra devam edelim. Tekrar seçilen yani anayasanın 83. maddesinin son fıkrası tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır diyor. Şimdi mesela burada herkes niye feryat figan etti? Çünkü daha evvel anayasa mahkemesinin bir Mustafa Balbay kararı var. Balbay hem gazeteciydi sonradan... E, Tutuklandıktan sonra milletvekili evet. oldu ve o anayasa mahkemesi dedi ki onu tutamazsınız çünkü e, yani gazetecilik görevini yapamıyor bu ifade özgürlüğü konusunda bir e, şey var ihlal var ayrıca milletvekilliği görevinde yapamıyor. Bu da seçme seçilme hakkı konusundaki hakkın ihlali ve bu karardan sonra balbay tahliye olmuştu. Örnek bir anayasa mahkemesi kararı da var. Bu bakımdan Yargıtay Ceza 3. Ceza Dairesi'nin kararı 83. maddeyi kendi başına değerlendirmiş diye yorumlanıyor ol tarafından bize göre zaten baştan beri bu konuda 83. madde yanlış uygulanıyor ve e, milletvekili seçilen e, Avukat Can Atalay e, haksız yere tutuklu e, kalmakta e, şeyde e, cezaevinde evet. evet. ben bu konuda şunu söylemek istiyorum bugün 5 e, Ekim ve Anayasa Mahkemesi'ne e, Can Atalay'ın avukatlarının yaptığı bireysel başvurunun incelenmesi gerekiyordu kabul edilemezlikle ilgili. Bugün e, ben şimdi girmeden önce sordum e, daha önceden öğrenememiştim genel kurula sevk edilmiş sınırın başvurusu. Şimdi e, Yargıtay ne zaman karar verdi aslında e, yazın adli tatile girilmeden önce avukatları e, bu konuda e, başvuruda bulunmuşlardı. Ama o zaman karar vermedi. Hükümle beraber tahliyeye ilişkin talebi karara bağlayacağım demişti Yargıtay. Ve 5 Ekim'deki bireysel başvuru Anayasa Mahkemesi'ndeki oturumu bilindiği halde 28 Eylül'de toplandı 3. Ceza Dairesi ve bu kararı verdi. Ve kararı verirken Can Bey'in avukatlarının tahliye istemini ve sizin sözünü ettiğiniz Anayasa 83. maddedeki dokunulmazlıklarla ilgili düzenlemeyi ve pekala... E, Can Bey hakkında şu an itibariyle bugün itibariyle kesinleşse bile verilen mahkûmiyet hükmü bunun infazının milletvekilliği görevinin bitmesinden sonra ertlenebileceğini hepimiz biliyoruz. Normlarda normlarda böyle. Ama e, ya, zaten Yargıtay e, Anayasa Mahkemesi'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Leyla Güven'le ilgili verdiği karardaki değerlendirmeye itiraz ediyor. Adalet Bakanlığı da ona itiraz ediyor ve zaten e, Anayasa'nın 14. maddesinin nasıl düzenlenme e, yorumlanması gerektiği e, meclisin e, dokunulmazlıkla ilgili nasıl yorum yapmasıyla ilgili kararı veren 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı şu an Adalet Bakanlığı'nda yanılmıyorsam bakan yardımcısı olarak görevli yani dolayısıyla bir e, anlayış ve yorum farkı var. Bazı ağır ceza mahkemeleri milletvekili seçilen Yargıtay Bostay bile haklarındaki e, mahkumiyetleri milletvekili seçilen kişilerle ilgili yargılama yaparken tutuklulara devam kararı verdiler ve e, meclise de bunu bildirdiler. Meclis de o kararlar devam ederken dokunulmazlıklarla ilgili bir şey yapamadı. E, ve sonradan da Anayasa Mahkemesi bu e, Ömer Faruk Yergerlioğlu ve Leyla Güvenekli le ihlal kararlarını vermiş ve bu kararların en önemli yanı şu az önce siz söylediniz bir suç üssü halinde ağır cezalık bir suç işlerken suç üssü halinde yani mesela adam öldürmüş veyahut da mesela uyuşturucu kaçakçılığı yaparken suç üssü yakalanmış öyle bir ağır cezalık suç işlerken suç üssü halinde tanıklı bir şekilde icra ederken öyle mi yakalanırsa o zaman milletvekili olsa bile eski tabiri cürmeşrut meşrut yani tanıklı suç demektir aslında yani halkın gözü önünde suç işleyen biri ...ve ağır cezalı tuçlayan bir milletvekili... ...dokunulmazlığından da yararlanamaz... ...son derece da. bütün kamu görevlileri... ...içinde geçerli... ...bu sizin için de benim için de hakim savcılar için de geçerli... ...bu ayrı bir şey... ...şimdi bunun dışında bir istisnağı daha getiriyor... ...siz söylediğiniz anayasa mahkeme... ...anayasamız... 14. maddedeki durumlar hariç nedir o ee, hakların kötüye kullanılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin şey, Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleriyle ilgili devlet güvenliğiyle ilgili bir suç söz konusu ise bu suçlar işlendiğinde bu suçlarla ilgili durumlar diyor yalnız bakın dikkat edin Anayasa'da 14. maddedeki durumlar ibaresi yoksa, demek yoksa yoksa çok kolaylıkla bunları işte 302 300 12, 311, 309'u e, e, bunun içinde bunun, diyebiliriz ama öyle değil. Zaten işte e, e, bunun içinde diyorlar ama şu an e, Can Atalay'ın tahliyesine karar vermeyen milletvekilliğini icra etmesini ha. engelleyenler bunun içinde diyorlar ve e, Anayasa Mahkemesi demin sözünü ettiğimiz kararlarda dedi ki Anayasanın e, ilgili maddesindeki 83. maddesinin 2. fıkrasındaki 14. maddedeki durumlar hariç ibaresi belirsizdir dedi. O yüzden burada Türkiye Büyük Millet Meclisi... Bunun içindeki yani bu durumlar kavramının içindeki şeylerin suç tiplerinin neler olduğunu durumların neler olduğunu somut olarak düzenlemesi gerekir dedi. Ve o yüzden de ihlal verdi milletvekilliği hakkının seç, e, icra, e, e, ihlal edildiğini söyledi ve bu kişiler tahliye oldular milletvekilliği yaptılar. Şimdi burada diyor ki 47. sayfa ve devamını okursanız e, Yargıtay hayır efendim diyor. 14. maddedeki durumlara ilişkin kavramın yorumlanması hakimin takdirindedir. Anayasayla her şey düzenlenmez. Pekala ee, hakim bunun içine nelerin girip girmediğini belirler. Ben de İlk derece mahkemelerinin zaman zaman yaptığı değerlendirmelere katılıyorum. E, pekala e, bu sözüne ettiğimiz devlete e, karşı suçlarca bir şiddet içeren teşebbüs suçları ve terör suçları da 14. maddenin kapsamındadır. Bununla ilgili bir hüküm olduğunda bir soruşturma olduğunda ne yapılabilir? Dokunulmazlık. Kaldırılabilir bunu hakimin takdirine bırakmalıyız diyor ve aslında 47. sayfayı okursak anayasa mahkemesinin bu iki karardaki yorumuna da kafa tutuyor diyor ki burada yapılan bir bireysel başvurdur Can avukatları tarafından bireysel başvuru yoluyla anayasanın normu denetlenemez diyor dolayısıyla anayasanın normu denetlenemediği için onun içindeki 14. madde ile ilgili durumlarla ilgili yapılacak değerlendirme de, de anayasa mahkemesinin görevini açtığını e, söylemeye çalışıyoruz. Nasıl değerlendirecek? Yani 83. maddeyi anayasa mahkemesi bir bütün olarak nasıl değerlendirip de Can Atalay'ın ile ilgili bir karar verecek. E, elbette ki bunu değerlendirecek yani. Evet. Yani eğer anayasa, anlayış kavgası var işte. Hayır, yani anayasa, anayasanın var. 14. maddesiyle ilgili 83. madde çerçevesinde bir değerlendirme yapılacaksa hı hı. bunu A meclisteki işte karma komisyon e, ve diğer e, komisyonlar ve de Anayasa yani her şeyden. Ve Anayasa Mahkemesi bu konuyu değerlendirir. Doğru ya da yanlış değerlendirir. Yani yanlış değerlendirdiği birçok şey yok mu var Anayasa Mahkemesinin de. muhalefette değer çık verdiği kararlar yok mu? Yok. Biz de bunu bunları yanlışlarını kendimize göre söyleyeceğiz. Ama burada yani şey de söyleyin 3. Ceza Dairesi de Anayasa Mahkemesinden daha önce kendisi değerlendirme yapıyor ama bu, bu değerlendirme bizim mesela bu programda yaptığımız gibi bir hukuki görüş tartışması da değil ...bağlayıcı bir değerlendirme yapıyor. Hem bağlayıcı bir değerlendirme yapıyor... ...hem de bakın... E, ...soruşturma sürerken de... ...milletvekilinin dokunulmazlığının... ...kaldırılması gündemdeydi. Can Bey de e, milletvekili... ...seçildiğinde daha hakkındaki hüküm... ...kesinleşmemişti ama soruşturma vardı... E, ...koğuşturma vardı, hüküm kurulmuştu... ...ama hüküm özüydü. Dolayısıyla... ...hükümlü değildi, hala hakkında... ...masumiyet karinesi vardı... ...ve pekala daha rahat bir şekilde... Dava sonuna milletvekilliği süresinin sonuna bırakılırdı. İki şey yapılmış oldu. Bir meclis açılmadan önce meclisin farklı bir karar vermesine olanak sağlanmamış oldu. İki anayasa mahkemesinin aynı yönde eski kararlarındaki gibi 14. maddedeki durumlarla ilgili belirsizlik hala devam ediyor demesine olanak sağlanmamış oldu. Yani bugün itibariyle Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru incelemeye geldi el attığında karşısında verilen mahkeme hükmü kesinleşmiş bir milletvekili vardı. Buna rağmen ama 83. madde inceleme yapılmasını sağlayabiliyor. Buna rağmen meclis hala farklı bir karar Verebilir yani mahkûmiyet hükmünün okunmasının kesinleşmesi noktasına gelinmiş midir? Bu çok ciddi bir tartışma. Hayır bence gelinmedi. Evet süremiz az kaldı. Eee isterseniz bir Ümit de Bey bir şey Ümit Bu konuda ne ne dersin sen? Zaman kaldı mı? Senin geleceğini umut edememiştik. Ee, şey. <gülüyor> yani, yani tabii ki e, ben bu konu dışında belki diğer e, bugün aslında biraz Erzincan'da iliçaltı madeni deki yapılacak bilirkişi keşfinden sonra programa bağlamak düşüncesi vardı. Sonraki programlarımıza daha ayrıntılı konuşma zamanı fırsatımız olacak zannedersem. Ama bu kısa sürede sadece şeyi söyleyeyim. Bugün Erzincan'a gelişimizin nedeni, İliç Altın Madeni'nin bu kapasite artışına ilişkin olarak verilmiş, ÇEDİ'nin iptaline ilişkin açılmış davaya dairdi. biliyorsunuz keşif yapılacaktı? E, bu davaya ilişkin e, Türkiye Mimar Mühendisler Odası ve e, İliçli vatandaş Sedat Cezayirli'nin olduğu bir iptal davası vardı. Bu e, talepler reddedildi. Danıştay daha sonra e, bilirkişilerin yeterli olmadığı ve e, tarafsızlığı konusunda kuşkular bulunduğunu e, belirterek kararı bozdu ve yeni bir bilirkişi e, oluşturulması gerektiğini belirtti. İşte 13 kişilik yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmuştu ve bugün 5 Ekim'de e, bizlerin de katılacağı bir bilirkişi incelemesi yapılacaktı. İliç Altın Maden'de kapasite artışının olacağı alan içerisinde. E, dava, e, dava açan... Taraf avukatları e, itirazda bulundular bilirkişi. kişi çünkü yine bilir kişiyeti içerisinde 13 kişilik bir bilir kişiyetim bu yedisine ilişkin e, itiraz oldu Bu itirazların tabii ki temel gerekçelerinden bir tanesi mesela e, doğrudan e, mevcut iktidar partisiyle ilişkisi e, olduğu iddia edilen iki bilir kişi e, bir de Uzun süre Erzurum'da İl Sağlık Müdürlüğü'nde yaklaşık 10 yıl boyunca görev yapmış bir kişiydi. E, süremiz kardeşim... doldu ama e, isterseniz... Tabii, e, ileri tarih belli değil sadece onu açık radyo dinleyicileriyle paylaşayım. Tarih henüz belli değil, ileri bir tarihe ertelendi. Tarih belli olduğunda zannedersem tekrar bizler de burada olacağız, daha ayrıntılı anlatma fırsatımız olacak. Evet, o zaman Aynur Hanım, hoşça e, dinleyicilerimize hoşçakalın diyelim. E, başta belki arkadaşımıza bize yardımcı olan ve diğer Açık Radyo'da emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ederim. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakal Ümitciğim sizde. hoşça hoşçakalın. O